Tövbe 2. Bölüm Tövbenin Tamamı, Şartları ve Devamı Bir Müslüman her şeyden önce işlediği günahlarına tövbe etmesi, üzülmesi lazımdır. Pişmanlık acısı ne kadar çok olursa, günahların da o nispette bağışlanması umulur. Pişmanlığın doğruluğuna delil, kalp yumuşaklığı ve gözyaşlarının damlasıdır. Nitekim Aun bin Abdullah tövbekarlarla sohbet edin, zira onların kalpleri daha yumuşaktır. Buyurdu. Diğer alameti, günah işlerken aldığı zevkin yerine kalbine onun acısını yerleştirmek, hevesle işlediği günahhan nefret etmek ve onu kerih görmektir. Adamın biri isyanından tövbe edip uzun müddet ibadetle meşgul olduğu halde tevbesinin kabul olduğuna bir alamet bulamadığı için zamanın peygamberine müracaat ederek affı için dua etmesini ister. Allahü Teala o peygambere bu adam hala kalbinde o günahın zevkini taşıdığı için ben onun tövbesini kabul etmem buyurmuştur. Bir kimse bali olduğu andan itibaren Gözü, kulağı, dili, midesi, eli, ayağı ve diğer ahzalarına varıncaya kadar, hepsiyle ömrü boyunca küçük büyük yapmış olduğu bütün günahları göz önüne alır. Bu günahlar şayet başkasını ilgilendirmeyip, kendisiyle Rabbi arasındaki kusurlarsa, cünüp olarak mescitte oturmak, abdestsiz musafı tutmak, bidat şeylere inanmak, içki içmek ve çalgı dinlemek gibi, kul hakkıyla ilgili olmayan günahların hepsinden hasret ve nedametle tövbe eder. Bunların küçük büyük hesabını yapar ve karşılıklarında birer iyilik yapmaya çalışır. Böylece Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, nerede ve ne halde olursan ol, Allah'tan kork ve kötülüğün akabinde bir iyilik yap ki onu yok etsin buyurduğuna ve Allahü Teala'nın Hud Suresi 114. ayetinin sonunda mealen doğrusu bu hasenat beş vakit namazın sevabı küçük günahları mahveder. Bu ibretle düşünenlere bir nasihattır. Emrine uymuş olursun. Mesela dinlediğin çalgı yerine Kur'an dinler ve zikir meclisine devam edersin. Cünüb olarak mescitte bulunduğunun yerine itikafa girersin. Abdestsiz olarak mushaf tuttuğunun yerine musafa saygı gösterir, onu öper ve çokça okursun. İçtiğin içki karşılığında su dağıtmakla mukabelede bulunursun. Zira hastalık zıddı ile tedavi edilir. İsyan sebebiyle kalbi kaplayan her zulmet ancak onun zıddı olan nur ile temizlenir. Bunun için her kötülük kendi cinsinden ve zıddı olan bir iyilikle mahvedilmelidir. Bir şeyin zıddıyla yok olmasına delil, dünya sevgisi bütün hataların başıdır. Dünyaya uymanın kalpteki tesiri, dünyalıkla sevinmek, ve ona meyil etmektir. Dünyalıktan gelen her sıkıntı Müslümanın kalbini dünyadan soğutur ve dünyaya nefret ettirir. İşte o sevginin zıddı olan bu nefret sevgiden doğan günaha kefaret olur. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem günahlardan öyleleri var ki onlara ancak geçim hususunda çekilen sıkıntılar yok eder, buyurmuştur. Ayşe'nin radıyallahu anha rivayetinde kulun günahı çoğalıp da onu yok edecek ameli bulunmazsa Allahü Teala ona sıkıntılar verir ve günahlarına kefaret olur, buyuruldu. Denildi ki kalbe girdiği halde insanın bilmediği sıkıntı yaptığı günahın ve çekeceği azabın sıkıntısıdır. Rivayet edildiğine göre, Yusuf aleyhisselam zindandayken, Cebrail aleyhisselam kendisini ziyarete gitti. Yusuf aleyhisselam, ''Babam ne haldedir?'' diye sordu. Cebrail aleyhisselam, ''Yüz çocuk kaybeden annenin acısı gibi acı çekmektedir.'' dedi. Yusuf aleyhisselam, ''O halde mükafatı nedir?'' diye sordu. Cebrail aleyhisselam, yüz şehit sevabı almıştır, dedi. Buradan anlaşılıyor ki, keder ve üzüntü, Allah'a karşı yapılan günahları yok eder. Kul haklarına gelince, burada hem Allah hakkı, hem de kul hakkı vardır. Çünkü Allahü Teala zulümden men etmiştir. Kul hakkıyla karışık Allah hakkı, hasret, nedamet, ve kötülüklerden ayrılarak onların zıddı olan iyilikleri yapmakladır. Mesela kötülüklere karşı iyilik, gaspa karşı helal servetinden tasadduk, gıybet ve aleyhteki dedikodulara karşı met hüsenada bulunmak ve bildiği iyiliklerini söylemek, adam öldürmek karşısında köle azad etmek gibi iyiliklerde bulunmaktır. Bütün bunları yapmakla yalnız Allah'a karşı vazifesini yapmış ve fakat kul hakları ise yerinde durmaktadır. Bu hakları iade etmedikçe kurtulamaz. Kul hakları can, mal, namus ve izzet nefisle ilgilidir. Can ile ilgili olanlar adam öldürmektir. Şayet hata yoluyla adam öldürmüşse hemen Varislere diyetini ödemektir. Kasten öldürmüşse kısas için varislere teslim olmaktır. Varis dilerse affeder, dilerse kısas eder. Borçtan ancak bu sayede kurtulur. Bu cinayeti gizlemesi caiz değildir. Çünkü bu zina, hırsızlık, yol kesmek, içki içmek ve benzeri haddi gerektiren günahlar gibi değildir. Bu gibi günahlardan tövbe etmekte kendini teşhir etmesi gerekli değildir. Maiz bin Malik Rasulullah'a ben zina ettim, cezamı verin dedi. Rasulullah duymamazlıktan geldi. Maiz ise üç gün sırayla müracaat etti. Bunun üzerine Rasulullah'ın emriyle Maiz rejim olundu. Rasulullah onun hakkında o öyle ciddi bir tövbe etti ki. O tövbe, bütün ümmeteme taksim olunaydı, hepsine yeterdi, buyurdu. Gamide adında bir kadın da, Rasulullah'a ''Ben zina ettim, cezamı verin ve beni temizleyin.'' dedi. Rasulullah duymamazlıktan geldi. Ertesi gün, kadın yine gelerek, müracaatta bulundu. Ve, ''Beni de maiz gibi defalarca dinlemeyi mi istiyorsun? Ben zina ettim, ve hamileyim dedi. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şimdi çocuğu doğuruncaya kadar git buyurdu. Kadın çocuğu doğurduğu vakit bir beze sarılı olarak getirdi ve işte çocuk doğurdum deyince Rasulullah şimdi git onu memeden kesinceye kadar emzir ve bekle buyurdu. Kadın çocuğu memeden kestiği vakitte Elinde bir parça ekmek olduğu halde çocuğu Resulullah'a getirdi ve "İşte çocuğu memeden kestim. İşte şimdi ekmek de yiyor." dedi. Resulullah çocuğu bir adama teslim ederek kadını recmettirdi. Bu sırada Halet bin Melit büyük bir taş alarak kadının kafasına indirdi. Kadının yüzü gözü kanlar içinde kaldı. Aynı zamanda da kadına fena sözler söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca Ey Halit, Sus! Nefsim kabzayı kudretinde olan Allah'a yemin olsun ki bu kadın öyle bir tövbe etti ki eğer haraç ve aşar toplamak suretiyle halkın malını yiyenler böyle tövbe etseler onlar da mağfiret olurdu buyurdu. Sonra da namazını kıldırtarak cenazesini defnettirdi. Gönül yıkma cinayetine gelince, gerek yüzünde, gerek gıyabında, ağır sözler söylemek ve kalbini kırıcı davranışlarda bulunmak gibi hususlarda da hak sahiplerini bulup onlardan helallik alır. Şayet ölmüş olanları varsa, kıyamette onlara verilmek üzere hayır ve hasenat yapar. Kendilerini bulup da Gönül hoşluğuyla helallaştığı kimselerin kendisinde bir hakkı kalmaz. Fakat onun hakkındaki bütün kusurlarını kendisine açıklaması lazımdır. Yoksa müphem bir helallaşma kafi değildir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizden evvelkiler arasında bir adam 99 kişiyi öldürmüş, sonra pişman olmuş. Yeryüzünün en büyük alimi kimdir diye sormuş. Kendisine bir rahibi tarif etmişler. Adam rahibe gitmiş ve 99 kişiyi öldürdüğünü, bunun tövbesi olup olmadığını sormuş. Rahip "Hayır, tövbesi yoktur." deyince rahibi de öldürmüş ve tam yüz kişinin kanına girmişti. Yine yeryüzünün en alimini aramış ve kendisine bir hocayı sağlık vermişler. Hocaya, tam yüz kişi öldürdüm. Bunun tövbesi var mı? diye sormuş. Hoca, var. Tövbe ile kul arasına kim girebilir? Ancak sen falan memlekete git. Orada âbid insanlar var. Onlarla beraber Allah'a ibadeteyle. Sakın memleketine dönme. Zira senin memleketin kötü bir yerdir demiş. Adam, bu memlekete gitmek üzere yola çıkmış. Yolun yarısına gelince ölmüş. Rahmet melekleri ile azap melekleri çatışmışlar. Rahmet melekleri, bu adam, kalbinden tövbe ederek Allah'a yönelmiş, dediler. Azap melekleri ise, bu adam hiçbir iyilik yapmadı, dediler. Her iki tarafta, bizimdir iddiasında bulundular. İnsan suretinde bir melek geldi ve bunu, Hakem tayin ettiler. Bu da, çıkış yeriyle gideceği yer arasındaki mesafeyi ölçün. Hangi tarafa yakınsa, o tarafın melekleri ona alsın dedi. Mesafeyi ölçtüler. Gitmek istediği yere daha yakın olduğunu buldular ve rahmet melekleri adamın ruhunu teslim aldılar, buyurdu. Bununla beraber, kurtuluşun, sevap tarafının bir zerrede olsa ağır gelmesiyle mümkün olacağı anlaşılmış oldu. Gelecekle ilgili azmine gelince, o da bir daha bu veya benzeri herhangi bir günaha dönmeyeceğine dair Allah'a kesin söz vermesidir. Tövbenin devamında insanların kısımları. Tövbe edenler dört kısımdır. Birinci kısım, geçmişte tövbe edip, ölünceye kadar tövbesinde duranlardır. Tövbede istikamet budur ve günahlarını sevaplarla değiştirip hayırlarda müsabaka eden de bu tövbenin sahipleridir. Bu tövbeye nasuh tövbesi denir. Ve böyle sükün bulan nefse de nefsi mutmainne adı verilir ki kendisi Rabbisinden ve Rabbi de kendisinden razı olduğu halde ona yönelir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi i şeriflerinde, Günahlarından rücu edip Allah'ı zikirle yarışanlar yarışı kazanmışlardır. Zikir onların yüklerini sırtlarından attı ve hafif olarak mahşer yerine geldiler buyurmuşlardır. İkinci kısım, ana vazifeleri yerine getirmekte ve büyük günahları terk etmekte tövbesinde istikamet etmiş, ancak kasıtsız olarak bazı tesirler altında yine bazı kusurlar kendisinden sadır olmuş fakat her defasında da işlediği hatadan dolayı kendisini kınamış ve bir daha bu gibi tehlikelere düşmemeye azmetmiştir. Bu nefse nefs-i levvame denir. Çünkü bu gibi adi davranışlarından dolayı sahibini yerer. Bu adamın böyle hatalara düşmesi kasıtlı olmayıp kendini yerdiği için her ne kadar diğerlerine nispetle düşük ise de yine bulunduğu mertebe üstün mertebedir. Tövbekârların çoğunun durumu budur. Çünkü kötülük insanın mayasındadır. Bundan çok az kimse çok az hallerde kurtulabilir. Bu gibiler için de iyi vaatler vardır. Nitekim Allahü Teala Necm suresi 32. ayeti baş tarafında Mealen Onlar ki küçük günahlar müstesna Günahın büyüklerinden, şirkten ve fuhşiyattan kaçınırlar Muhakkak Rabbin geniş mağfiretlidir buyurdu Allahü Teala Ali İmran suresi 135. ayeti başında Ve bir günah işleyenleri veya nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı anarak hemen günahlarının bağışlanmasını isteyenler buyurmuş ve nefislerine zulmettikleri halde pişman olup kendilerini kınadıkları için Allahü Teala bunları övmüştür. İşte bu mertebeye işaret etmek üzere Hazreti Ali'nin rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayırlınız, her aldanışında tövbe edendir buyurmuştur. Diğer rivayette mümin buğday başağı gibidir. Bazen eğilir, bazen doğrulur buyurulmuştur. Bir başka rivayette de zaman zaman mümin kusur işleyebilir buyurulmuştur. Resulullah başka bir hadislerinde Adem oğullarının hepsi hatalıdırlar. Hata edenlerin hayırlıları da tövbe ve istifar edenlerdir. Buyurdular. Diğer bir hadisi şeriflerinde her mümin günah ile eskimiş ve tövbe ile yamanmıştır. Bunların hayırlısı tövbe halinde ölenidir. Allahü Teala kasas suresi 54. ayetinde işte bunlara sabırlarından dolayı mükafatları iki kat verilecektir. Bunlar kötülüğü iyilikle savarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan hayra harcarlar buyurdu. Üçüncü kısım. Tövbe edip tövbesinde bir müddet sebat ettikten sonra şehvetlerinin azması üzerine kendi kasıt ve iradesiyle yine bazı günahlara dönmesi ve bunun yanında mümkün olduğu kadar diğer günahları terk ederek ibadete devam etmesidir. Bu günahlara girmesi ise şehvetine hakim olamaması bakımındandır. Aynı zamanda bu kötülüğü irtikab ederken de ne olaydı bu fırsat elime geçmeyeydi der. Kötülüğü yaptıktan sonra da keşke yapmasaydım. Ben bundan tövbe edeceğim diye pişmanlık duyar ve nefsini yenmeye çalışacağını söyler. Fakat bütün bunlara rağmen tekrar tekrar nefsi onu isyana sürükler. İşte bu nefse nefsi levvame denir. Bu gibiler hakkında Allahü Teala Tevbe Suresi 102. ayeti başında münafıklardan diğer bir kısmı da günahlarını itiraf ettiler ve evvelce yapmış oldukları iyi bir ameli sonradan yaptıkları Başka bir kötüyle karıştırdılar, buyurmuştur. Bunun haline gelince ibadete devam etmesi ve isyanı kerih görmesi bakımından affı umulursa da, tevbiyi tevhiri bakımından geleceği korkulu olur. Çünkü tevbe etmeden ölüm gelebilir. O zaman iş tamamen Allahü Teala'nın dilemesine kalır. Dilerse affeder dilerse azap eder. Şayet Allahü Teala lütuf ve keremiyle ona tövbeyi nasip ederse sabikun meyanına girer. Şekaveti galebe çalarsa ezeldeki mukadder akıbetine uğramasından korkulur. Kadılık ve reislik uzun müddet tahsile ihtiyaç gösterdiği gibi ahiretin nimetlerine erişmekte kalbi temizleyip selim kalbe sahip olmakla mümkündür. Allahü Teala Şems Suresi 7-8-9. ayetlerinde Nefse ve onu insan biçiminde düzenleyene, sonra da o nefse isyanını ve itaatını öğretene ki, muhakkak Allah'ın küfür ve isyandan temizlediği nefis kurtulmuştur buyurmuştur. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kul, 70 sene cennetliğin ameli gibi amel eder. Hatta herkes, onun cennetlik olduğunu söyler. Öyle ki, aralarında manen bir karış mesafe kalmaz. Sonra, mukadderatı galebe çalar da, cehennem ehlinin işini yapar ve cehenneme girer, buyurmuştur. Demek ki, son nefeste korkmak, tövbeden evveldir. Alınan her nefes geçmişin sonudur. O anda ölmesi mümkündür. O halde nefeslerini devamlı surette murakabe etmelidir. 4. kısım. Tövbe edip bir müddet tövbesi üzerinde durarak istikamet ettikten sonra tövbe hatırından geçmemek şartıyla yeniden günahlara dönenlerdir. Bunlar, tövbe hatırlarına gelmediği gibi, yaptıkları kötülüklere de üzülmezler. Alabildiğine şehvetlerinin peşine düşerler. İşte bunlar, günahta ısrar eden kimselerdir ki, bunların nefsine de nefsi emmare denir. İyilikten uzaklaştırır ve kötülüğü emreder. Bu gibilerin son nefesinden korkulur. Servetini döküp, saçıp, yakıp, yıkıp, Aile efradını aç ve açıkta bırakan kimsenin yıktığı evin altında bir hazine bulup onunla huzura kavuşacağını ummasını muhal olmadığı halde aklı başında insanlar ahmaklık saydığı gibi taati az devamlı günah işleyen ve mağfiret yoluna girmediği halde Allah'tan af dileyenler de basiret sahipleri nezdinde ahmaklardan sayılır. Allahü Teala, Necm Suresi 39. ayetinde, ''Hakikaten insan için kendi çalıştığından başkası yoktur.'' buyurmuştur. Bazı kimseler bunu hiç hatırına getirmez. Zariyat Suresi 22. ayetinde, ''Rızkınız ve size vaad olunana gelen şeyler göklerdedir.'' Emri ilahisini unutur. Böyle olan, basiret körlüğü ve sapıklıktan Allahü Teala'ya sığınırız. Allahü Teala Secde Suresi 12. ayetinde "Ey Resulüm, kıyamette müşrikleri Rableri huzurunda başlarına eğerek, ey Rabbimiz bize vaad ettiğini gördük. Peygamberlerin doğruluğunu işittik ve kabul ettik. Şimdi bizi dünyaya geri çevir" Salih bir amel işleyelim. Çünkü inkar ettiklerimize tamamen ve yakinen inandık derlerken bir görsen buyurdu. Günah işleyen ne yapmalı? Günah işleyen kimsenin iki vazifesi vardır. Biri hemen işlediği günahın akabinde pişman olup tövbe etmek, diğeri ise yapmış olduğu günahı yok edecek bir iyilikte bulunmaktır. Şayet, nefsi kendisine galebe çalar ve şehvetine mahkûm olarak hemen tövbe edemiyorsa, birinci vazifesini yapamıyor demektir. Fakat hiç olmazsa, ikinci vazifesini ihmal etmemeli ve günahın akabinde onu yok edecek bir iyilikte bulunmalıdır. Böylece kötülükle iyiliği karıştırmış olsun. Zira gerek kalp ve gerek ağza ile yapılan kötülükleri, yine bunlarla yapılan iyilikler mahveder. Bununla beraber, yaptığı iyilik, kötülüğünün karşıtı olmalıdır. Kalb ile yapacağı iyiliğe gelince, Allahü Teala'ya yalvarmak, ondan af ve mağfiret dilemek, Efendisinden kaçan köle gibi mahcub olmak, bu mahcubiyetini, kibrin zıddı olan zillet ile azalarında göstermek ve içinden, iyilik yapmaya niyet etmektir. Diliyle iyiliğine gelince, yaptığını Allah'a itiraf edip, af dilemek ve Allah'ım, kötülük yaptım, kendime zulmettim, sen beni bağışla, günahlarımı mağfiret et, diye dua ve zikir yapmalıdır. Âzalar ile iyiliğine gelince, ibadetin miktar ve çeşitlerini çoğaltmak, ve bolca sadaka vermektir. Bir günahın akabinde 8 iyilik yapıldığı vakit onun affedileceğinin umulduğu eserlerde belirtilmiştir. Bunların dördü kalbişidir: işidir. 1. Tevbe ve tevbeye azmetmek. 2. Günahlardan uzaklaşmayı arzulamak. 3. Azap edileceğinden korkmak. 4. Affı ummaktır. Dördü de azaların işidir. 1- Yapmış olduğu kötülüğün akabinde iki rekat namaz kılmak. 2- Yetmiş kere istiğfar etmek. 3- Yüz kere Subhanallahil azîm ve bihamdihi demek. 4- Bir gün oruç tutmak ve bir miktar sadaka vermektir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Bir günah işlediğin zaman, ''Hemen arkasından bir sevap ve bir iyilik yap ki onu mahvetsin. Gizli günaha gizli iyilik, aşikâre günaha da aşikâre iyilik yap.'' buyurmuşlardır. Sahih haberde adamın biri Rasulullah'a gelerek, ''Ya Resûlallah, ben bir kadını kandırdım ve münasebetten başka kendisine her şeyi yaptım. Hakkımda Allah-u Teâlâ'nın hükmü ne ise, onu tatbik eyle, dedi. Rasulullah ona bizimle sabah namazını kılmadın mı buyurdu. Adam evet kıldım ya Rasulullah dedi. Bunun üzerine Rasulullah iyilikler kötülükleri giderir buyurdu. Rasulullah başka bir hadislerinde beş vakit namaz aralarındaki günah kefaret olur. Yalnız büyük günahlar müstesnadır buyurdu. Velhasıl, mümin kişi her halde her gün kendisini hesaba çekmeli günahlarını bir araya toplayıp onları iyiliklerle mahvetmeye çalışmalıdır yine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ısrar ettiği halde günahlardan tövbe eden Allahü Teala ile istihsa alay etmiş gibidir buyurdular Bazıları, ''Yâ Ram, estağfirullah sözümden de sana istiğfar ederim.'' demişler ve yalnız diliyle tövbenin, yalancıların tövbesi olduğunu söylemişlerdir. rabia Yadeviye ''Bizim tövbelerimiz yeni birçok tövbelere muhtaçtır.'' buyurmuştur. Allahü Teala Enfal Suresi 33. ayetinde, ''Halbuki sen, ''Ey Resûlüm! Onların içindeyken Allah onlara azap verecek değildi. İstiğfar ettikleri halde de Allah onlara azap edecek değil.'' buyurdu. Sahabeden bazıları, bizim güvenip ve dayanacağımız ve bizi emniyette yaşatan iki şey vardı. Bunlardan birincisi Rasulullah idi. O gitti kaldığı istiğfar. Eğer bunu da terk edersek helak oluruz dediler. Kalbin iştirakiyle olmayan yalnız bir adet kabilinden gafletle ve yalnız dille estafirullah demek yalancıların tövbesidir. Bu tıpkı cehennemin vasfını duyduğu vakit kalbinden gelmeyerek diliyle Allah'a sığınırım demesi gibidir. Bu hallere yalnız dilin hareket etmesi denir ki, bunda bir fayda yoktur. Fakat buna kalbinden katılır ve içinden gelen bir arzu ve ihlas ile söylerse, elbette bu da bir iyiliktir. Bununla da günahlar mahvolabilir. Hatta Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, işlediği günaha istiğfar eden, günde yetmiş defada o günaha dönse, İsrar etmiş sayılmaz buyurmuştur. Bu da kalbiyle olan istiğfardır. Tövbe ve istiğfarın dereceleri vardır. Başlangıçları sonuçları gibi olmasa bile yine de faydadan hali değillerdir. Bunun için sehl kul her halinde mevlasına başvurmalıdır. En güzel hali böyle davranması ve kusur yaptığı vakit Ya Rab bunu ört. Günahtan çıktığı vakit, Ya Rab affet. Tövbe ettiği vakit, Ya Rab beni koru. Nihayet, amel ettiği vakit, Ya Rab bunu kabul et deyip, her halinde ona başvurmalıdır, diyor. Sehle, Resulullah'ın, tövbe eden Allah'ın sevgilisidir, hadisinden sordular. O da, Tövbe edenin Habib ve sevgili olabilmesi için, Tevbe Suresi 112. ayetinde buyrulan, Tövbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, seyahat edenler, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredenler ve kötülükten vazgeçirmeye çalışanlar ve Allah'ın sınırlarını koruyanlar, bütün bu vasıfları toplaması lazımdır. Yoksa seven kimse sevdiğinin hoşuna gitmeyen hareketlerde bulunmaz demiştir. Demek ki yalnız kalb de olsa yalvarıp istiğfar etmek allah Teala'nın Teâlâ'nın asla zayi etmeyeceği bir iyiliktir. Hatta kalb şöyle dursun, yalnız dil ile yapılan istiğfar da iyiliktir. Talebelerden birisi Osman Mâribi'ye, Bazen kalbim gafil olduğu halde dilimle zikreder ve Kur'an okurum. Bunun hükmü nedir? diye sorar. Mahribi, azalarını hayırda kullandıran Allah'a şükret, zikre devam et ve bu azaları fuzuli şeylerde kullanma diye cevap verdi. Dilini istiğfara alıştıran kimse, bir başkasının bir yalan konuştuğunu duyduğu vakit hemen estağfirullah der. Ama buna alışmayan ve boş sözlerle meşgul olan kimse, adama niye yalan konuşuyorsun diye çatar. Allah'a sığınırım demeye alışan kimse, bir kötülüğü gördüğü vakit Allah'a sığınırız der. Fakat fuzuli ve boş sözlere alıştığı vakit Allah lanet etsin der. Her iki misalde görüldüğü gibi bir çeşit konuşmasıyla selamet, Diğer çeşit konuşması ile de günah kazanmış olur. Selamette kalması, dilini iyi şeylere alıştırmasının neticesidir. Aslında ne iyiliğin ne de kötülüğün zerresini bile küçümsememek lazımdır. Bunun için Cafer-i Sadık, Allahü Teala üç şeyi üç şeyde gizledi. Rızasını taatte gizledi. Sakın yaptığınız taati küçümsemeyin. Belki rızası sizin bilmediğiniz küçük bir iyiliktedir. Gadabını musibette gizledi. İsyanın hiçbir zerresini küçümsemeyin. Belki gadabı oradadır. Velilerini de kulları arasında gizledi. Hiçbirine hakaretle bakmayın. Belki hakaretle baktığınız kimse Allah'ın velisidir. Bir de icabetini dualar içerisinde gizledi. Her duayı okuyun. Belki kabul olacak dua odur, demiştir. Tevbenin Devası İnsanlar iki kısımdır. Birincisi, nefsinin arzularına hiç uymayıp, kötülüklerden kaçınan ve iyi işler yapmaya uğraşan gençtir. İşte bu gibiler hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, gençlik taşkınlıklarına kapılmadan kendisini tamamen ibadete verip hiç isyan etmeyen gence Allahü Teala hayranlık duyar buyurmuşlardır. Bu gibi gençler çok zor bulunur. İkincisi, günahtan kurtaramayanlardır. Bunlar da günahta ısrar ile tövbekâr olmak üzere ikiye ayrılır. Bizim maksadımız, günahı ısrarın düğümünü çözmek için tedavi çarelerini anlatmaktır. Tevbenin şifası ancak ilacıyla hasıl olur. Ne yazık ki, derdi bilinmeyen, hastalığı teşhis edilmeyen derman bulamaz. Çünkü deva, derdin zıddı demektir. Her hastalığın bir sebebi vardır. Tedavisi ise, o sebebi çözmekte ve onu kaldırıp yok etmektedir. Günaha ısrarın sebebi gaflet ve şehvettir. Gafletin zıddı ilim olduğu gibi şehvetin zıddı da şehveti harekete geçiren sebepleri yok etmeye sabırdır. Gaflet hataların başıdır. Nitekim Allahü Teala Nahl Suresi 108. ayetinde, ''Bunlar o kimselerdir ki Allah kalplerini, kulaklarını, gözlerini mühürlemiştir. İşte bunlar gafil olanlardır.'' buyurmuştur. Demek ki tövbenin tedavisi, ilmin tatlılığı ve sabrın acılığı katılarak yapılan bir macundur. Kalbin tedavisi için imal edilen ilaç, iki ana maddeden meydana gelir. Bunların biri sabır, diğeri ise ilimdir. Günahta ısrar düğümünü çözmek ve insanları günahlardan uzaklaştırmak dört bölüm halinde şöyle yapılır. 1- Asi ve mücrimleri korkutan Kur'an-ı Kerim ayetlerini ve bazı hadis-i şerifleri hatırlamaktır. Nitekim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sabahı doğan hiçbir gün ve şafağı kaybolan hiçbir gece yok ki, o gün ve gecede iki melek karşılıklı olarak şu dört sözü konuşmasınlar. Meleklerden biri, ''Ne olaydı, şu mahlukat hiç yaratılmayaydı.'' der. Diğeri, ''Madem ki yaratıldı, keşke niçin yaratıldıklarını bilselerdi.'' der. Diğeri, ''Madem ki niçin yaratıldıklarını bilemediler, hiç olmazsa bildikleriyle amel edeydiler.'' der. Diğer rivayette biri, ''Ne olaydı bir araya gelip de bildiklerini aralarında müzakere edeydiler.'' der. Diğeri, madem ki bildikleriyle amel etmediler, keşke yaptıklarına tövbe edeydiler, der, buyurmuşlardır. Seleften biri anlatıyor. İnsanoğlu, bir günah işlediği vakit, sol tarafındaki melek, sağ tarafındaki meleğe, yazayım mı? diye sorar. Çünkü sevapları yazan sağ taraftaki melek, günahları yazan sol taraftaki meleğin başkanıdır. Sağ taraftaki melek, hayır, altı saat kadar bir müddet yazma. Belki pişman olur, tövbekâr olur da, yazıp çizmekle meşgul olmayız, der. Tövbe ederse yazmaz, etmezse yazar. Yine seleften birisi şöyle anlatıyor. Kul bir günah işlediği vakit, günahı işlediği yeri, Yarılayım da bunu içime alayım der. Gök ise şöyle der. Üzerine yıkılayım. Allahü Teala ise kulumdan çekilin, ona müsaade edin, mühlet verin. Onu siz yaratmadınız. Eğer siz yaratsanız ona merhamet ederdiniz. Bekleyelim, belki tövbe eder. Ben de günahlarını bağışlarım. Belki tövbesine iyilikler ilave eder de günahlarını sevaba çeviririm buyurur. Allahü Teala Fatır Suresi 41. ayetinde Doğrusu gökleri ve yeri zeval bulmaktan Allah koruyup tutuyor. Andolsun ki zeval bulurlarsa onları ondan başka kimse tutamaz. Gerçekten o halimdir gafurdur. Buyurmaları yukarıdaki manaya işarettir. Resulullah, Hazreti Ömer'in rivayet ettiği bir hadisi şerifte ise damga arşın bir dalında asılıdır. Haram olan şeyler irtikap edilip helal kabul edildiği vakit Allahü Teala damgacıyı gönderir ve kalpleri onunla mühürler buyurulmuştur. Mücahid'in rivayetinde kalp açık bir el gibidir. Kul her günah işledikçe bir parmak kapanır. Nihayet bütün parmaklar kapanınca kalp üzerine perde çekilir. İşte mühürleyip damgalama budur. Hasan diyor ki kulun Allahü Teala'ya karşı isyanının bir derecesi vardır. Kul o dereceyi aşınca kalbi mühürlenir ve artık bir daha hayır işleyemez hale gelir. İsyanı yerip tövbeyi öven haber ve rivayetler sayılamayacak kadar çoktur. Peygamberin varisi olduğunu iddia eden vaizin bunlardan sık sık bahsetmesi lazımdır. Çünkü Peygamberimizin mirası altın, gümüş ve benzeri servetler değildir. Onların mirası ilim ve hikmettir. Her alim kendi hissesine düşeni alır ve bu suretle veraset tahakkuk eder. Vaiz de varis olduğu takdirde ondan aldığı hikmetli sözleri halka da duyurur. 2. Peygamberler ve geçmişteki iyi insanların hikayeleriyle, isyanlarıyla başlarına gelen felaketlerdir. Bunların halk üzerinde tesiri büyük ve faydaları çoktur. Rivayete göre Süleyman Aleyhisselam rüzgarın önünde gidiyordu. Rüzgar emrine amadeydi. Onu dilediği tarafa götürürdü. Böyle rüzgar üzerinde giderken sırtındaki yeni gömleğine baktı ve gömlek hoşuna gitti. Tam bu sırada rüzgar vurunca gömleği sırtından aldı. Süleyman aleyhisselam ben sana böyle bir şey emretmedim. Sen niçin böyle yaptın diye rüzgara çatınca rüzgar biz sana sen Allah'a itaat ettiğin zaman itaat ederiz diye cevap verdi. Allah-ı Yakup aleyhisselama oğlunu senden niçin ayırdığımızı biliyor musun diye sordu. Yakup aleyhisselam bilmiyorum yaran Rabbi dedi. Sen Oğullarına, korkarım siz başka şey ile meşgul iken kurt onu yer dedin de beni unuttun. Onların gafletini düşündün de benim onu koruyacağımı hatırlamadın. İşte bunun için oğlun Yusuf'u senden ayırdım. Sonra Allahü Teala, niçin iade ettiğimi biliyor musun diye sordu. Yakub aleyhisselam, Bilmiyorum ya Rabbi deyince allah Teala Çünkü sen bu defa ümidini bana bağladın Ve Yusuf suresi 83. ayetinde Allah'ın onların hepsini birden bana getirmesi yakın bir ümittir Ve yine Yusuf suresi 87. ayetinde Oğullarım gidin Yusuf'la kardeşinden bir haber arayın. Allahü Teala'nın rahmetinden ümidinizi kesmeyin." dediğin için iade ettim. Bunun gibi Yusuf Aleyhisselam da hapishane arkadaşına beni efendinin yanında an deyip beni unuttuğu için Yusuf Suresi 42. ayetinde fakat şeytan efendisine anmayı ona unutturdu da bu yüzden Yusuf, daha nice yıllar zindanda kaldı, buyuruldu. Bu ve benzeri pek çok hikayeler vardır. Bizim için mühim olan bunlardan ders almaktır. 3. Dünyada uğradıkları peşin azabın ve başlarına gelen felaket ve musibetlerin hepsinin, günah ve cinayetleri sebebiyle olduğunu onlara anlatmak ve bunu, onların kafalarına yerleştirmektir. Bazen kişinin isyanı sebebiyle rızkı daralır. İnsanlar arasındaki mevkii kaybolur. İşte o zaman düşmanları kendisine galebe çalar. Nitekim Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kul işlediği günah sebebiyle rızktan mahrum edilir buyurmuşlardır. İbni Mesud da Kul, işlediği günah sebebiyle bildiğini unutabilir demiştir. Bu da şu hadisi şerife uygunluk arz eder. Bir günah irtikab eden kimsenin, bir daha geri dönmemek üzere aklı gider. Seleften birisi, lanet, yüz karalığı ve mal noksanlığı değil, bir günahtan çıktıktan sonra onun gibi veya ondan daha kötü bir günaha girmektir. Dedi. Zira lanet, Allah'ın rahmetinden uzaklaşmaktır. Hayra muvaffak olmayıp, kötülükler yapan rahmetten uzaklaşmıştır. En büyük mahrumiyet, Allah'ın tevfikinden mahrumiyettir. Hikaye edildiğine göre, ariflerden biri, çamurlu kaygan bir yoldan giderken, eteklerini toplayarak kayıp düşmemesi için, Dikkatli adımlarla yürüyordu. Fakat bütün gayretine rağmen, çamurun ortasına düştü. Her tarafı çamur olduğu için, artık aldırış etmeden, bu defa çamur içinde istediği gibi serbest yürümeye başladı. Bir yandan da ağlayarak, ''İşte günaha düşmeden önce, günahlardan sakınan adamın hali budur. Bir defa, iki defa günaha düştükten sonra, artık aldırış etmeden onun ortasında yürümeye başlar, dedi. Fudayl bin İyad, zamanın bozulmasından ve dostlarının eziyetinden hoşlanmadığın her şey, günahının neticesidir, demiştir. Başka bir zat da, ben günahımın cezasını çektiğimi, merkebimin huysuzluğundan anlarım, demiştir. Diğer birisi de, farelerin evimi istila etmesini, isyanımın cezasından bilirim, demiştir. Ebu Süleyman Darani, ihtilam olmak, rüyalanmak da bir ukubettir, dedi. Ebu Amr bin Alvan'dan hikaye edildiğine göre, diyor ki, bir gün namaz kılıyordum. Kıyamdayken, hatırıma şehevi duygular geldi. Bu arada hemen yıkıldım, yere düştüm, ve vücudum karardı. Üç gün durmadan vücudumu sabunla yıkadım ve ovdum. Fakat her ne yaptımsa vücudumun kararmasını gideremedim. Nihayet üçüncü gün vücudum normal haline döndü. Bu sırada Rıkka şehrinde bulunuyordum. Cüneyd-i Bağdadi'ye teveccüh ettim. O beni Bağdat'a çağırdı. Huzuruna girdiğim anda o, Allah'tan utanmadın mı? Onun huzurunda dururken nasıl şehevi duygularını galeyana getirirsin? Eğer senin hakkında ben dua edip bağışlanman için Allah'a yalvarmasaydım, sen yüzün kara olarak Allah'ın huzuruna gidecektin, dedi. Şurası iyi bilinmelidir ki, insanoğlunun işlediği her günah sebebiyle kalbinin yüzü kararır. Şayet günah işleyen iyi bir insansa, kötülükten vazgeçmesi için bu siyahlık dışına vurur. O da bunu görür de kendine gelir. Kötü bir insansa, bütün kalp karanlıkları içinde kalır ve bu suretle cehennemi boylar. Günah işlemenin dünya hayatında sebep olduğu fakirlik, hastalık ve benzeri afetler çoktur. 4- Teker teker günahlara verilecek ceza ve yapılacak cezaları anmaktır. İçkinin, zinanın, hırsızlığın, adam öldürmenin, çekiştirmenin, kibrin ve çekememezliğin ayrı ayrı günahlarını anlatmak gibi. Adamın biri Rasulullah'a bana kısa bir tavsiyede bulun deyince ona kızma buyurdular. Öğüt isteyen birisine de, insanların elinde olana göz dikme, onlardan ümidini kes ki en büyük zenginlik budur. Kimseye tamah etme, zira tamah peşin bir fakirliktir. Namazını dünyadan ayrılmakta olanın kıldığı gibi kıl. Mazereti reddetmekten son derece sakın buyurmuşlardır. Adamın biri, Muhammed bin Vası'a, bana vasiyet eyle, dedi. Muhammed, dünya ve ahirette hükümdar ol, dedi. Adam, bu nasıl olur, diye sordu. Muhammed, zahitlerden ol, dünyalıktan geç. Bu sayede hem dünyanın hem de ahiretin efendisi olursun, dedi. Adamın biri, Muaz bin Cebel'e, bana öğüt ver, dedi. Muaz da merhametli ol ki ben de cennete girmene kefil olayım dedi. Muaz bu cevabı verirken adamda şiddet ve hiddet olduğu kanaatine varmıştır. Adamın biri de İbrahim bin Ethem'den öğüt istedi. İbrahim ona insanlardan sakın. Bununla beraber insanlar arasına gir. İnsanlar sana lazımdır. Zira insan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 radıyallahu anh'a bir mektup yazdı ve bana kısa tavsiyelerde bulun dedi. Ayşe validemiz yazdığı mektubunda selamdan sonra Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın rızasını insanları küstürmekte arayan kimseye onu insanlardan korumakta Allah'ın yardımı ona yeter. Fakat İnsanların rızasında Allah'ın gadabını arayan kimseyi de Allahü Teala insanlarla baş başa bırakır buyurduğunu duydum dedi. Yine Hazreti Ayşe Muaviye'ye yazdığı bir mektubu şöyle bitirdi. Allahü Teala'dan kork. Zira sen Allah'tan korkar ve takva sahibi olursan Allahü Teala seni insanlardan korur fakat Allah'ı bırakır da insanlardan korkarsan onlar Allah'a karşı seni hiçbir şeyden koruyamazlar. Sana selam. Adamın biri Ebu Said Hudriye bana öğüt ver dedi. Ebu Said ona mütteki ol ve Allahü Teala'dan kork. Zira bu bütün iyiliklerin başıdır. Mücahede et. Zira bu İslamiyetin ruhbaniyetidir. Kur'an-ı Kerim'i okumaya devam et. Zira Kur'an, yeryüzündeki insanlar arasında senin için nur, gök ehli arasında ise zikirdir. Ya hayır söyle veya sükut et. Bu sayede şeytana galebe çalarsın, buyurdu. Başka birisi de Hasan-ı Basri'den öğüt istediğinde Hasan-ı Basri ona, Allahü Teala'nın emrini aziz ve üstün tut ki Allahü Teâlâ da seni izzetli kılsın buyurdu. Lokman da oğluna tavsiyesinde oğlum dizlerinle alimleri sıkıştır ve ilim meclisine sokul. Fakat onlarla mücadele edip onları kızdırma. Dünyadan yetecek kadarını al. Fazlasını ahiret için infak et. Sıkıntıya düşüp başkasının sırtına yük olacak şekilde dünyayı tamamen arkaya atma. Oruç tut. Fakat orucun şehvetini kırsın. Şehvetini kıracak şekilde oruç tut. Namazına zarar verecek şekilde oruç tutma. Zira namaz oruçtan faziletlidir. Adi kimselerin meclisine katılma. ''Riyakârların içine girme.'' demiştir. Yine Lokman, oğluna yaptığı başka bir tavsiyede, ''Oğlum, hayreti mucib olmayan lüzumsuz yerlerde gülme, lüzumsuz yerlerde gezme, üstüne ezem olmayandan sorma, başkasının servetini koruyacağım diye kendi servetini mahvetme, senin malın kendin için infak edip takdim ettiğindir.'' Başkasının malı veresiye terk ettiğindir. Oğlum, merhamet eden merhamet bulur. Sükût eden selamete erer. Hayır söyleyen kâr eder. Kötü konuşan günahkar olur. Diline hakim olmayan pişman olur." dedi. Adamın biri Ebu Hazime, "Bana öğüt ver." dedi. Ebu Hazim ona, "Öleceğini de bilsen ''Kâr olan şeyi al, öleceğini de bilsen zararlı bulduğun şeyden sakın.'' dedi. Musa aleyhisselam, Hızır aleyhisselama ''Bana tavsiyede bulun.'' dedi. Bunun üzerine Hızır aleyhisselam ''Güler yüzlü ol, hiddetli olma, çok faydalı ol, az da olsa zararlı olma, bir davada ısrar etme, lüzumsuz gezme, boşuna gülme.'' ''Kimseyi kusurundan dolayı yerme, ey İmranoğlu, günahlarına ağla.'' dedi. Adamın biri, Muhammed bin Kiram'dan öğüt istedi. O da şöyle dedi, ''Kendi gönlünü hoş etmek için çalıştığın kadar Allah rızası için de çalış.'' Adamın biri, hamid Leffaf'tan öğüt istedi. O da kendisine, ''Kirlenmekten korunmak için, Mustafa, kap kılıf yaptığın gibi, dinini de korumak için ona bir kılıf yap ve onu muhafaza altına al, dedi. Adam, dinin kılıfı nedir, deyince, Hamit lüzumundan fazla dünyalık peşinde olmamak, lüzumundan fazla konuşmamak ve lüzumundan fazla insanlar arasına karışmamaktır, dedi. Hasan-ı Basri'nin, Ömer bin Abdülaziz'e yazdığı mektupta "Bundan sonra Allahü Teala'nın seni korkuttuğundan kork. Allahü Teala'nın seni çekindirdiğinden sakın. Elinde avucunda olanı gelecek için sakla. Kesin haberi ölüm anında alırsın. Sana selam." demiştir. Yine Ömer bin Abdülaziz Hasanı Basri'ye yazdığı bir mektupta kendisinden öğüt istemesi üzerine Hasanı Basri rahmetullahi aleyh büyük güçlükler ve korkunç hadiseler önündedir. Bunlarla muhakkak karşılaşacaksın. Ya kurtulacak veya helak olacaksın. İyi bil ki hesaba çekilmeden önce nefis muhasebesini yapan kazanır. Nefsinden gafil olan zarar eder. Sonunu düşünen kurtulur. Heva ve hevesinin peşinden giden sapıtır. Yumuşak ve mülayim olan kazanır. Korkan emin olur. Emin olan ibretle bakar ve basiret sahibi olur. Basiret sahibi olup gören anlar. Anlayan bilir. Ayağının kaydığı yerden hemen geri çekil. Pişman olduğun şeyi at. Unuttuğunu sor ve kızdığın vakit nefsine hakim ol, dedi. Ömer bin Abdülaziz de Adî bin Erta'da yazdığı bir mektupta şöyle diyor. Bundan sonra bilmiş ol ki, dünya Allah'ın dostlarının düşmanı olduğu gibi, düşmanlarına düşmanlığı ise onları aldatmasındadır. Yine Ömer bin Abdülaziz, valilerinden birine yazdığı mektupta, Allah'ın kullarına zulmetmek imkan ve kudretlerine sahipsin. Haksızlık etme ve düşündüğün vakit Allahü Teala'nın senin üzerinde olan kudretini hatırla ve bilmiş ol ki insanlara her ne yaparsan onlar için geçicidir fakat sende devamlıdır. Yine bilmiş ol ki Allahü Teala mutlak surette mazlumların intikamını zalimlerden alır. Vesselam buyurdu. İşte adamın özel durumunu bilmeyen veya umuma hitap eden kimsenin vaazları böyle olmalıdır. Bu kabil vaazlar herkesin istifade edeceği gıda ve besinler gibidir. Şimdi bu gibi vaizler bulunmadığı için vaaz ve nasihatler tesirsiz hale geldi, isyan çoğaldı, ortalığı fitne ve fesat kapladı. İnsanlar yaldızlı sözler ve şiirlerle mahvolup gittiler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Cennet güçlük ve zorluklarla, cehennem de şehvetlerle kuşatılmıştır buyurdu. Başka bir hadisi şerifte ise Allahü Teala cehennemi yarattığı vakit Cebrail'e git cehennemi gör buyurdu. Cebrail cehennemi görünce, Allah'ım senin izzet ve celaline yemin ederim ki, bunu duyanlardan kimse buna girmez, dedi. Allahü u Teala cehennemin çevresini şehvetlerle süsledi ve, şimdi git cehenneme bak, buyurdu. Cebrail de bu defa cehennemi görünce, Allah'ım senin izzet ve celalin hakkı için, Korkarım bundan kimse kurtulamayacak. Herkes buraya girecektir, dedi. allah Teala cenneti yarattı ve Cebrail'e, Git cenneti gör, buyurdu. Cebrail cenneti gördü ve, Senin izzet ve celalin hakkı için bunu duyan herkes buraya girer, dedi. Allahü Teala, cennetin etrafını bir takım zorluklar, ve güçlüklerle kuşattı. Sonra da Cebrail'e, git cenneti gör buyurdu. Cebrail, bu haliyle cenneti görünce, Ya senin izzetin hakkı için korkarım, buraya kimse giremez, dedi. Tövbe hakkında diğer alimlerin sözleri. Tövbe, gafletten uyanmak, günahı hatırlamak, Allahü Teala'nın lutfunu, hükmünü zikretmektir. Hatime-i Esam. Tevbe, ilmin kötülediği her şeyden ilmin met ettiğine dönmektir. İbni Ata. Kim amel ederek tevbesini düzeltirse, tevbesi kabul olandır. Tevbe farza aındır. Hiçbir ferdin ondan müstagni olması düşünülemez. İmamı ı Rabbani Tövbe edenlerle oturun. Onların kalpleri yumuşak olur. Ömer bin Hattab Tövbeden maksat, günahı bilip yapmamaktır. Ömer bin Hattab Tövbe, nefse uymaktan dönmek, kalbin hak yoluna girmesidir. Rüzbehan Bakli Tövbeden sonraki bir günah, tövbeden önce yetmiş günahtan daha çirkindir. Kalp ve beden hastalıklarımız için en iyi ilaç günahı terk etmektir. Yahya bin Muazı Razi, Tevbenin doğru ve makbul olmasının alametleri. Tekrar o günahı işlemeye sebep olabilecek kimselerden uzak durmak. Lüzumsuz lafları terk etmek. Allah'ı inkar edenlerle görüşmemek. Hayır ve sevap yapmak. İşlemiş olduğu günahtan dolayı çok pişman olup, yaptığı tövbeyi bozmamak. İşlediği günahta kul hakkı varsa, hak sahibine iade etmek. Allah için olmayan her şeyi, kalbinden çıkarmak. Yusuf bin Esbat Tövbe iki kısımdır. İnabet tövbesi, kulun Allah-u korkup tövbe etmesi. İsticabe tövbesi, kulun, Allah-u utanıp tövbe etmesidir. Zünnûn-i Biz tövbe etmeden ölmek istemiyoruz. Ölümden önce de tövbe etmiyoruz. İyi bil ki, öldüğün zaman malını mülkünü bırakırsın. Hiçbir şeyi götüremezsin. Öyleyse nefsini iyi tanı. Seleme bin Dinar İleride tövbe ederim diye günaha devam edenler, daha yaşarız ümidiyle tövbeyi geciktirenler, hatta Allah'ın azabını düşünmeyip rahmetini ümid ederek tövbe etmeyenler, çok büyük gaflet ve felaket içindedirler. Sevgili dinleyenler, tövbe bahsimiz burada sona erdi. Başka bir bahiste buluşmak üzere Allah'a emanet olun.